Dolayısıyla mesele önce ağızdan çıkmadan, iş işten geçmeden onu efendim tevbe imkanı varsa tevbe etmek lazım sevgili kardeşim. Demek ki sevgili kardeşim e, Zilice'nin on günüyle ilgili söylenmesi gerekenler itibariyle e, bu şekilde rivayetler var mı yok mu bakalım ama e, çok doğrudur. Çünkü e, her gün için, her gün için e, oğlunun o sabahın ve o akşamın kendisine hayırlı olması için dua imkanları vardır. O dua imkanlarının fırsatını kaçırırız. Sihat bakımından da sabahın e, o temiz havası sıhati en uygun bir zamandır. Hem sıhhatimiz babında hem dua etme için o gün sabah büyük fırsattır. Rızıkların dağıtılmasıyla ilgili söz cüz'i bir anlam taşır. Şudur. O gün o günkü olan olaylar artık yaklaşmıştır. O, o bir gün içerisinde olacak olan olaylar kaza haline, gerçekleşmesi haline gelme zamanı yaklaşmıştır. Rızıklar dağıtılmıştır. Geri dönüş olmayan bir safhaya gelmiştir. Dikkat et. Onlar senin için hayırlı olmasını Allah'tan dile. Hayırlı olmasını Allah'tan dile. Ona göre de dikkatli ol. Hayırlı şeyler başından gelsin. Bazı şöyle şeyli şeyler olur. Başımıza gelir ve o zaman bile şuurlu insanlar iradesine sahip insanlar oradan geri dönüşünü kolayca yaparlar. Tevbesini kolayca yaparlar. Helalleşmeyi kolayca yaparlar. Demek ki başına iyi gelsin, kötü gelsin, ne gelirse gelsin, seninle orantılı farklılık arz eder. Sen iyi durumdaysan, sen tam sağlam imanınla, şuurunla, efendim, çevrenle çok iyi durumdaysan, bunu, bunu yapmaya da gücün varsa, iktidarın da varsa, işte bu durumda ne olacaktır? Bu durumda onlara karşı cevap vermen, muktedir olman ve onlar ile ilişkinin daha da kolay olacaktır. Ama işte ne tevbe etmeye yanaşıyorsun ne helalleşmeye yanaşıyorsun senin etrafınla çevrenle muamelende problem kat merkat büyüyecek ve kat ve kat çoğalacaktır. Daha da işin zorlaşacak. Bu açıdan sevgili kardeşim seher vakti çok mühimdir. Rızıklar dağıtıldığı konusunda bir rivayet varsa bence de çok Efendim bildiğim kadarıyla da çok uygun bir sözdür. Sabah gafil olanlar, saat 10'a 11'e kadar uyuyan insanlar iş işten geçmiştir. Efendim, e, artık tehlikeyle yüz yüzedir. Belki de postacı kapıya gelmiştir. Bir gün bir hastayı ziyarete gittim. Hastayı ziyarete vardım da e, hoş beşten sonra dedim ki aklıma bir şey geldi. Kardeşim dedim İki kardeş bir araya gelmiş oturuyormuş. Diyorlarmış ki şöyle şu mal bölüşsek, şöyle ev yapsak, şöyle yapsak, böyle yapsak o ona diyormuş hayır o şu, şu mal benim, o kadar şu para senin, hayır olur olmaz derken diyor, Azrail de defteri almış, kapıyı açmış, sanki hemşire hanım gelmiş gibi kapıyı açmış, bakmış bunlar ne yapıyor demiş. Gülmüş gitmiş, ben demiş bir saat sonra hastanın canını alacağım, bunlar birbirine mal bölüşmek için gırtla gırtla girmişler diyor. Gülmüş gitmiş. Demek ki insanlar her pozisyonda e, hak ve adaletten efendim uzak durmaması için gayret göstermesi lazım. Sabah bu manada La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehu'l mülkü ve lehu'l hamduhu ala kulli şeyin gidil veyahut da ve ümit ve huve hayyün la ümitü biye değil hayr ve ala kulli şeyin gadil bu duaları sabah kalkınca öğlene kadar la ve la billahi la ve la billahi la ve la billahi bu dualarla meşgul olmak lazım. Bildiğin selavat-ı şerif'in zamanı sabahtan öğlene kadar bol bol selavat-ı şerif i getirmek lazım. Bu mübarek gün ve gecelerde işte anlattık zilhiccenin 10 günü yaklaşıyor ve o, o günler içerisindeyiz. Bugünlerde bol bol oruç tutmak, bol bol zikir yapmak, bol bol salat-ı şerife getirmek, bol bol tevhid getirmek, bol bol ne yapabiliyorsak, ibadet ve taat, hayır verebiliyorsak, ihsanda bulunabiliyorsak, yemek yaptık, paylaşıp birilerine ikramda bulunabiliyorsak, yapalım sevgili kardeşlerim. Bir temrede de olsa, bir hurma da olsa kendini cehennemden korumak için gayret göster diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyaya taparcasına bir İslam anlayışı olamaz. Dünyayı imar etmek ahireti kurtarmak için caizdir. Olması gereken budur. Dünyadaki bütün çabalamaz, gayretimiz, ahkam-ı şeriyelerin uygulaması, dinimizin emrinin yerine getirilmesi hepsi hepsi hepsi ebedi hayata matustur. Ebedi hayatı kurtarmak için olması gerekir. Ebedi hayatı düşünmeyen dünyevi ...bir din anlayışı putperestlikten başka bir şey değil. Aynı zamanda çoğu din diye bir şey ondan sonra kalmaz. Kaba, sert, birbirine alıp vurulan taş gibidir din onların ellerinde. Bir sopa gibidir. Allah'ın sopasıdır onların elindeki. Böyle insanlar tarafından dövülmek istiyorsanız... ...böyle bir dindarlığa sahip çıkınız. Sizi de birileri alır gelir... Ve bazen insanoğlu böyle şeye de ihtiyaç duyar. O kadar laşkalaşmış insanlar vardır ki sevgisiyle kendi bacağını kolunu kesen insanlar vardır ki onlara böyle darbeci insanlar lazım. Allah onları, onlara Mikail'i gönderir bazen. Allah onlara Azrail'i gönderir ve diğerlerini gönderir. Bazen de kullarını gönderir. Kulları kullar ile dövdüttürür. Bakarsın ki işte yoldan çıkmış medeniyetleri. Allah öyle bir halkı isyana teşvik eder ki ondan sonra halkın elinde onlar ölür giderler. Demek ki binbir türlü bu işte hikmet var. Allah'ın cezasının nasıl olacağı Allah'ın kendi iradesine bağlıdır ama örneklerini Kur'an-ı Kerim'de göstermiştir. Bu cezalar gelmeden muhakkak ne yapalım sevgili kardeşlerim? Uyanık olalım, uyanalım. Kalbimizle, niyetimizle efendim etrafımızda, çevremizde bir gün bir kardeşin ile aran efendim kötü bir şekilde birbirinizin hakkına mütecaviz halde yattıysanız bilin ki o gün sizin için gece rüyanızda korku olması lazım korkup kalkmanız lazım bu olmuyorsa kabenizde put var demektir bu olmuyorsa kalbinizde Allah sevgisi yok demektir yine bu olmuyorsa kalpte bir problem var demektir Kalbin inşa olmamış. Kalbin uyanmamış. Kalbin gaflet içerisine dalmış ve kendi enaniyetini rab edinmişsin. Nefsani gücünü ilah edinmişsin ve çevrene öyle cayet hadislerle konuşun anlamına gelir ki oradaki her türlü konuşma aleyhimize delil olarak kullanılacaktır. Her mümin kendisinden sorumludur öncelikli. Acaba Allah'ın sana verdiği o kalbin Doğru yerde kullandın mı kullanmadın? Mı? O kalpte kim var? Saniyede 60 360 küsür. Kalbine bakan Allah'ın seni Kabe'nde, senin vücudunda, senin efendim, yani sana emanet ettiği o kalp evinde kimi görüyor ve kimi orada mabut olarak koymuşsun onu görüyor ve o zamanda da işte değeri İnsanın değeri odur. Sevgili kardeşlerim, Cenab-ı Hak bizleri abu gafletten, nevm cehaletten ikaz buyursun. Cenab-ı Hak korktuğumuz günlerde ve ya, yar ve yardımcımız olsun. Nefsimizin hudurluğundan, nefsimizin efendim aymazlığından, nefsimizin gafletinden bizleri kurtarsın. Söz söylemeden önce sözüne hakim olmayı bizlere nasip etsin. Özü kirlenmeden önce özünü temizlemeyi Bizlere nasip eylesin Amel etmeden önce niyetini sağlam yapmayı Sağlam tutmayı Kabiliyetini bizlere nasip eylesin Ya Rabbi havli kuvvetinle Bizi sana sen kendine dönder, Bizi sana Sana gelirken mahcup olmayan kullarından eyle Ve ibadurrahmanin lezine yemşûne alel ardı Hevnen ve idâ kâtebe Humul câhilûne kâlu selâmâ <Sessizlik> Ahlâkiyle bizleri ahlaklandır Sevdiğin kullarından eyle Hayırlı cumalar bütün Müslüman kardeşlerimiz için dileyelim sevgili kardeşim. Bir insan gerçek manada o zaman mümin olur ki bir kardeşine kendisine istediğinin daha fazlasını istemedikçe, kendisinin hoşuna gideni, kardeşi için daha fazlasını efendim istemedikçe gerçek imanın halavetini, tadını, güzelliğini yaşayamaz, anlayamaz, tartışmaz. Efendim bu gibi muhakkak ölçülerimizi çok sağlam tutmak lazım. Çok kardeşler bir soruyor. Takva nedir? Takva böyle bir şeydir. Görsellerde takvayı göremiyorsan bil ki özündedir. Eğer yaptıklarında takvayı göremiyorsan bir niyetindedir. Bir yerde hata vardır. Yaklaşım tarzında hata vardır. Sahabeye küfretmek kişiyi dinden çıkarır mı? Ebu Bekir Hazreti Ömer'e küfür edenler imandan çıkarlar mı? Küfür ediyorsa tabii. Sahabeye küfür etmek, evet. Küfür etmek başka bir şeydir. Küfür dediğimiz zaman sövmek manasına mıdır? Evet. Buradan anlamak lazım. Hazreti Ebu efendim ve sahabenin sövmek manasına, evet sövmek manası diyorsun, Tamam ve sahabenin büyüklerini bu şekilde ama biz sünnilere göre sahabenin A'dan Z'ye bütün hepsine kaldı ki hiçbir kimseye küfür yakışmaz ağzına Hz. Ali Efendimiz'i savunurken ağzına küfür yakıştıranlara Hz. Ali Efendimiz yanına kabul etmez onları çünkü küfür bazı Hz. Ali Efendimiz kabul etmez ağzına küfürü nasıl yakıştırıyorsun Hazreti Ali Efendimiz savunmuş oluyorsun. Ondan sonra da diğerlerine küfür ediyorsun, küfürbaz oluyorsun. Hazreti Ali Efendimiz'in safında nasıl yer alabiliriz? O ağzına bir defa olsun küfrü almamış. O cihanın aslanına efendim nasıl olur da sen layık olabilirsin? Dinim kinimdir diyebilmek ne manaya eğer ki küfretmek manasına söylüyorsan çok yanlıştır ben eğer ki Hazreti Ali'nin karşısındakilerine onun e, muhataplarına efendim küfür etmeyi dindarlık diye anlıyorsam dinin temeline bunu oturtturuyorsan vay halime o zaman ben dini anlamıyorum dinci adam kinci adam efendim dindar adam asla kimseyi affetmeyen adam sakın ona dokunma tehlikeli adam manasındadır Hazreti Ali Efendimiz'i de tenzih ederiz bu manada. Asla böyle biri değildi ve seni de böyle düşünen küfürbaz insanları da asla ve asla Hazreti Ali Efendimiz kendi tarafından olduğuna inanmaz. Onun için bu sapmalar yüzünden İslam'da birlik dirlik kalmadı. Bu sapmalar yüzünden İslam'da ittihat, güç, kuvvet kalmadı. Bizler de kolayca sünniyiz, biz her şeye layığız, biz herkesten üstünüz. Öyleyse onları tekfir edelim derseniz bu da sünnilik olmaz. Sünnilik bu değildir. Sünnilik önüne gelen kişiye tekfiricilik değildir. Bu açıdan her insan için bu şekilde bakmamız lazım. Bir ayette Allah sakın onları ortak koştuklarına bile sövmeyin. Evet. Yani burada karşıdaki muhatabın ne olduğu değil bizim ne söylediğimiz mi? Biz ne söylüyoruz? Sövüyoruz. O zaman biz söven bir adam oluyoruz. Kötü bir adam. Muhatabın kim olduğundan bağımsız olarak. Yani muhatabın kim olursa olsun i̇yi ya ister iyi adam, ister kötü adam. O ayrı bir şey. Onu ayrıca değerlendiririz. Ama sen söven bir adam oluyorsun. Ne biçim? Ne kadar kötü bir şey. Yok, haklı söyledim, yerinde söyledim. <gülüyor> Şu söyledim, bu ne orada? Sövdün yani. Bırak ağzını küfür alıştırın. Kaldı ki isabet etsen de yine günah, günahkar olursun. İsabet etmesen bir de o kadar daha. Onun için gıybet. Gıybet ediyorsunuz. Aman ben o haklıydım da, işte yüzüne söylerdim o lafı da söylemezdim de şöyle böyle. Hayır hayır, hayır. Sen gıybetçi oldun. Bitti. O adam yanında yok. Ve yanında yok ki onun hoşuna gitmeyecek şekilde. Onu anıyorsun. Gıybetini yapıyorsun. Ama Anlattığım şey onun üzerinde var. Hadi yoksa iftira olur. Varsa hoşuna gitmeyen şeyi onun anlatıyorsun. Onun üzerinde de o varsa bunun adı gıybettir. E yoksa o iftiradır. X de günah. Ey müminler! Kur'an'ın gösterdiği gerçekler Resulullah'ın hayatı bizim yolumuz. Ve bu yolun dışındaki yollar bizi cehenneme götüren yollardır. Sahabenin yolu, Allah dostlarının yolu, evliyanın yolu, enbiyanın yolu sırat-ı müstakim diye özetlenen bu yolların hepsi elbette her insanda aynı olacak diye bir şey yok. Ama bir yerden tutup, nereden tutunabiliyorsan oradan tutun, kendimizi cehennemin azabından kurtarmaya gayret gösterelim. Nereden yakalayabilirsek, hangi kardeşimizi seversek, sevelim Allah'ın hoşuna giden işlerle meşgul olalım. Amin inşallah sevgili kardeşlerim. Ya mübarek bugün de herhalde 2-3 gündür konuşmadık. Onlar hepsi derlerinde toplandı bugüne, cuma gününe. Cuma günün bereketiyle de birlikte sizinle biraz serzenişte bulundum. Bu sözlerin hepsi öncelikle kendimedir ve kendimin düzelmesi için, Allah yolunda Allah'ın kullarını sevmek için, onlarla muhabbeti e, kurabilmek içindir. Cenab-ı Hak bizi nifaktan, münafıklıktan korusun inşallah. Eee. Ah, ah, ah, ah, ah. <gülüyor> olmaz abim, olmaz abim. Münafıkları anlatmak için kendim münafıklıktan kurtulmam lazım. <gülüyor> münafıklıktan kurtulmak için ise bir sürü emek, bir sürü gayret, bir sürü sıkıntı. Acaba münafıklıktan kurtuldum mu diye korkarım. Sormaya da. Münafıklar kışın hava soğukken cam açarlar ama düşünmedik derlermiş. <gülüyor> güzel, sizin muhabbetinize doyum olmuyor. Sohbetin sonu gelmesi lazım. Bana da müsaade. Allah'ın selamı, sevgisi, muhabbeti sizinle beraber olsun. Allah'ın güzel kulları. Gönül yapın, gönül kırmayın. Kardeş kazanın, kardeş kaybetmeyin. İslam'ı yaşayalım, pişman olmayalım. Allah'ın selamı üzerinize olsun sevgili kardeşim. Selamünaleyküm.